Çünkü hala radyoya gelmedi. Muhtemelen benim gibi trafiğe takılmıştır. O gelene kadar programı beraber yapacağız efendim. Beraber derken yani ben yapacağım. Normal şartlarda biz Gözle birlikte radyoya erken gelir. O gün konuşacağımız başlığı belirleyip öyle başlarız. Lakin Karagöz'üm o gün gelemeyince sizlere herhangi bir konu belirleyemedik. Ya da belirleyemedim. Geldim efendim, geldim, geldim. Ah, ay, eh, eh. Merhaba hacivat. Aman Karagöz'üm hoş geldin. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Ne oldu? Yoksa beni burada da mı sordular hacivat? Seni ben sordum Karagöz'üm. Hayırdır ne oldu? Niye böyle soluk solu alsın? bir şey mi var? Bir şey mi? Şuna bir sürü bir şey desek daha doğru olur hacivat. Hayrola Karagöz'üm? Ne oldu anlat bakalım. Ya neyse biz programa başlayalım. Programdan sonra anlatırım. Aman efendim programımız çoktan başladı. Baksana mikrofonumuz açık. Şu anda tüm Türkiye bizi dinliyor. <gülüyor> deme ya, Neden baştan söylemiyorsun? de suratlı. Tüh ayıp oldu sevgili dinleyicilere. Yok canım ne ayıp olacak? Neler oldu anlat sen. Hem dinleyicilerimiz de merak etmiştir senin başına gelenleri. Neyse... Aramızda kalsın dün akşam bizim mahallenin manavından alışveriş yaptım Ondan önce hanım radyoyu aramıştı Gelirken eve biraz yemeklik sebze al diye Ben de yaptım alışverişi bir güzel Manavın çırağı da eve kadar yardımcı oldu sağ olsun Eve vardığımda aldığım sebzeleri tek tek buzdolabına yerleştirdim Hem hanıma yardımımız olsun değil mi Hacıvat? Kadın sabahtan akşama kadar ev işleriyle uğraşıp duruyor Gayet tabii gözüm gayet tabii Anlayışından ötürü seni bir kez daha kutluyorum efendim. Eyvallah Hacı eyvallah. Neyse hanım yemek yaptı. Ne yemeği efendim? Ayıptır söylemesi patlıcan tava. Oh oh oh oh afiyet şeker olsun. Şeker değil yahu tuz koydum. Yalnız biraz fazla kaçırmışım. Neyse yemeğimi yedim bir güzel. Yıkadım elimi yüzümü geçtim televizyonun karşısına. Oh keyfe bak keyfe bak. E, televizyonda kanalın birine bir belgesele denk geldim. ...karga belgeseliymiş, başladım izlemeye. Ne güzel yahu, genel kültürün artıyor işte. Hop, küllük mü burası? Gelen külünü artsın. Genel kültürün artsın dedim Karagöz'üm, genel kültür... Aa, öyle desene birader. Dikkatlice izliyorum belgeseli, derken kapı çaldı. Kalktım kapıyı açtım, bizim bana Hüsmen gelmiş. Haydi ola, niye gelmiş? Ben de öyle sordum. Hayrola Hüsmen e ben dedim. Ah kara gözüm başımda bir felaket var. Ne yapacağımı şaşırdım. Son çareyi de sende buldum dedi. Yahu hayırdır. Geç buyur içeri. Biraz soluklan. Öyle anlat dedim. Neyse. Geçti oturdu adam. Başladı anlatmaya. Başında bir felaket varmış. Adamcağız sebzeleri kendi tarlasında yetiştiriyormuş. Tarlaya kargalar dadanmış. Bütün sebzeleri yiyip duruyorlarmış. Gece nöbetine başlamış. Dört günden beri de uykusuzmuş. Bu gece onun yerine nöbet tutmamı rica etti ee, ben bir zamanlar onun tarlasında çalışmıştım oradan da iyi bilirim o tarlayı kıramadım kabul ettim biraz uyusun adamcağız dedim kalktım gittim tarlaya ağacın tebesinde kargalar gakı, gakı, gakı. haydi çocuklar dağılın buradan yaptığınız hiç hoş bir şey değil dedim çok kibarca bir davranış efendim fakat bunların beni tırnadığı yok Topladım kuru otları ahırdan, eski kıyafetlerden kocaman bir bostan korkuluğu yaptım. Yahu o kadar uğraşana kadar açsaydın kollarını iki yana, hareketsiz bekleseydin bir süre sonra korkup kaçarlardı. Benim bostan korkuluğuna benzer bir tarafım var Hacı Cavcav. Yok efendim haşağı. Bunlar bana mısın demediler. Çöktüler korkuluğun tepesine oturdular. Az ileride bir ağacın dalına yapılmış örümcek ağa gözüme çarptı. Hemen aklıma bir fikir geldi. Koştum nalbur ağasıma. Metrelerce uzunluğunda bir file aldım. Tarlanın üzerini fileyle kapladım. Kargalar fileden geçemedi. Vallahi bravo efendim. Çok iyi düşünmüşsün gözüm. Kedi olalım. Bir fare tuttum. Ee... Kedi olalım bir fare mi tuttum? Ben kedi miyim ulan? Neyse artık bana ihtiyaçları kalmadı. Eve dönüp bir güzel uyuyayım dedim. Tarladan çıktım. Çıkmaz olaydım. Bütün kargalar tepeme düşüştü. Deme yahu? Beni bir iple sıkıca bağladılar. Ne? Bitmedi daha. Hepsi birden tutup ipi beni gökyüzüne uçurdular. Yok artık. Dur var. Beni bir mağaraya götürdüler. Kargaların başı olan göbekli karga geldi yanıma. Bana bak Karagöz Efendi. Bizi yakalamaya başardın. Şimdi seni rehin aldık. Karnımızı doyurmamız için sebze ihtiyacımız var dedi. Fakat insanların da karnını doyurmalar için sebzeye ihtiyaçları var. Ama siz hem izinsiz tarlaya giriyorsunuz... ...hem de sebzelere zarar veriyorsunuz dedi. Allah Allah. Allah Allah. İnanılır gibi değil. Ee, e, efendim beni bırakmaları için 20 kilo domates, 20 kilo patates, 20 kilo ceviz istediklerini söylediler. Hediye yani. Aynen öyle. Bu resmen suçtur dedim. Sen misin bunu diyen hepsi çöktü tepeme. Ayağım kaydı başladım mağaradan aşağı doğru takla atmaya. Gözümü bir açtım halının üzerindeyim. Ne? Yerde hala mı vardı? Yerde halı var. Hem de İran halısı Halis Yün. Nasıl yani? Kafam karıştı çorba oldum ben. <gülüyor> Kafanın karışacağı bir şey yok hacı bak. Televizyon karşısında uyuyakalmışım. Gördüklerimin hepsi rüyaymış. Mağaradan aşağı doğru değil de kanepeden düşmüşüm canım efendim. Hay Allah müstahakını versin kara gözüm. Ben de gerçek sandım. Böyle dikkat dinliyorum seni. Eyvah pencerede bir karga var galiba. İçeriydi kız diyor. Ey, ey, eyvah <gülüyor> hani nerede karga? Çık canım masanın altından çek şaka yaptım şaka. <gülüyor>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 Tarih S'leri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşşt gürültü yapmayın stüdyodayız. Tadım. <gülüyor>